Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitap'tan herkese merhaba. Günaydın. Ee, bir duyuruyla hemen başlamak istiyorum. Ee, dün Kadıköy'de Moda'da bir kütüphane açılışı oldu. Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi açıldı Kadıköy Moda'da. Biz açılışa davetliydik aslında ama e, çalışmaya kapılıp kendimizi kaybettik ve... Çok geç fark ettik. Ee, evet bu yüzden de çok üzgünüm. Çok ee, özel bir kütüphane değil mi? Bilim kurgu kütüphanesi evet. kurulmuş olması çok heyecan verici. Çok heyecan verici. Ayrıca e, tabii ki kütüphanenin de hani ne de hani, bir bilmemiz lazım. 30 Kasım 2007'de Isparta'da düşen bir uçak vardı. Bir uçak kazası <gülüyor> olmuştu ve e, fizikçilerimizi kaybetmiştik orada. Evet. E, o uçak kazasında kaybettiğimiz fizikçilerin en genci Özgan, Özgen Berkol Doğan. Ve ailesi... E, bu nedenle bu kütüphaneyi açıyor. Çünkü onun birçok ilgi alanı varmış. Bilimkurgu bunlardan birisi hı hı. demiş. Kitap da çevirmiş. Ee, ve dolayısıyla bir kütüphane açıyorlar. Yaptıkları işlerden bir tanesi de bir kütüphane açmak. Hı hı. Ee, bu tabii çok anlamlı, çok güzel bir şey. Çünkü kayıpların arkasından söz söylemek çok kolay değil ama... Bu şekilde bir söz söylemek çok evet güzel. çok yani, kalıcı ve anlamlı. E, çok anlamlı. E, kütüphanede bir üyelik sistemi de olacakmış. Bir ay kadar sonra işte kitap vermeye de dışarıya başlayacakmış kütüphane. E, sadece bilim kurgu kitapları da yok. E, öğrendiğim kadarıyla Fikret Adil'in bağışladığı kitaplar varmış hmm. kütüphanede. evet e, Dolayısıyla bu tabii iyi bir şey. E, aynı zamanda kütüphanede eksiksiz bir bilim kurgu koleksiyonu hedefleniyor. Bu daha çok da güzel, güzel bir şey, çok, evet. Çok yani... yani bilim kurgu olunca tabii akan sular duruyor Aynen benim öyle. için çok çok, çok güzel, çok önemli. Ee, şimdi kütüphanede işte ayrıca toplantılar, film gösterimleri, söyleşiler vesaire yani bir takım etkinlikler de olacak. Henüz çocuklar için bir etkinlik e, programları yok ama e, bu konuyu da ele almak düşünmek gerekir evet. diye düşünüyorum. E, kütüphane moda da pazartesi günleri hariç açık. ...kütüphane modada da neredeydi? Moda Caddesi 6 numarada. Bu yeri de kolay. Bilim kurgu sevenler, kitap sevenler, kısaca aslında kitap sevenler gidebilirler. Evet ben hemen bu haftanın ilk kitabıyla başlıyorum. Bu haftanın ilk kitabı çok tazecik, fuarda yeni çıktı, sıcak sıcak... Yemeğini Arayan Tırtıl e, Tülin Kozikoğlu yazdı Burcu Masılvay resimledi ve Red House Kids etiketiyle e, basıldı bu kitap e, Bu aslında Tülin Kozikoğlu'nun 4 kitaplık bir serisinin ilk kitabı e, Yemeğini Arayan Tırtıl Adından anlaşılacağı gibi ve kapağından da görebileceğimiz gibi tombul ve aç bir tırtılımız var. <gülüyor> ee, kitabın kapağı hemen yani bakar bakmaz beni çok etkiliyor. Çünkü gerçekten böyle e, nasıl diyeyim çok sempatik bir üslubu çizimi yüzünden, e, yani... ismi yüzünden, renkleri yüzünden çok... Hemen açıp içini karıştırasım geliyor görünce. Yani benim lahana saçlı bir kız var diyesim geldi. Evet yani lahana şekilde... bebekler var evet, desiden yani... onlara benziyor. Kıvır kıvır kocaman kabarık saçları olan bir kız çocuğu var. Onun kafasında da koskoca bir tırtıl var. Bizim bu tırtılımız günün birinde her tırtıl gibi minik bir yumurtadan çıkıyor ve yeter diyor bu kadar beklemek açım ben deyip yemek aramaya çıkıyor. İşte dünya tabii onun için her şey çok yeni. Ee, dışarıya alışması, alışmaya çalışıyor. Kendi bedenine alışmaya çalışıyor çünkü bir sürü ayağı var. Burada demin ya, de demin, seninle konuştuğumuz yani, evet, cümle. Çok cin fikirli bir tırtıl olduğu belli evet, şuradan belli. Yumurtadan çıkıyor ve diyor ki vay bu ne çok ayak. Bilirim ayaklarla yürünür ama bu kadar ayağa rağmen tırtıllar neden sürünür? <gülüyor> <gülüyor> yani çok ayak kolaylık sağlamıyor. İşte adı 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye adım adım yürümeye başlıyor ve e, alışıyor. E, ve bir kapıyla karşılaşıyor. Bir anda böyle... Ee, bu nedir? bu Kapının arkasında nedir? ne var acaba derken kapı dile geliyor. Ben bir okul kapısıyım diyor. Ee, madem merak ediyorsun, aç da gör bakalım diyor ve e, burada bu kapı kitapta zaten bundan sonra hep böyle kapılarla karşılaşıyor ve her kapılı sayfada kitap çift sayfa olarak iki yana ve koskocaman açılıyor ve bir sahne çıkıyor karşımız o kapının arkasında gizlenen her neyse ee, bu bir okul kapısı dediğim gibi. Tırtıl oradan içeri giriyor bakınıyor hala derdi yemek bulmak ama bu sınıfta tabii çok zor yemek bulabilmesi ama tam başka bir yere gidecekken kendini oradaki bir çocuğun cebinde buluyor. Onunla bahçeye çıkıyor işte bir yandan habire işte tamam diyor bahçede yapraklar falan her şeyi orada kemirebilirim diye plan yaparken yine bir kapıyla karşılaşıyor. Çünkü kız çocuğu okuldan çıkmış gidiyor artık park kapısı bu sefer bir park kapısının karşısında. Parkın arkasında da o oh, salıncaklarda oynayan çocuklar bisiklete binenler işte bir simitçi var kağıt telvalar var. Kağıt helva da neymiş diyor ben kitap kurdum muyum diyor. Onun yerine buradaki yaprakları yerim. Simitçi çok şeker değil mi yani Evet çok şirrim de yani kendi simitini <gülüyor> <gülüyor> Ve şey bu güzelim yemyeşil parkta tırtın yine... Karnını doyuramadan birazcık öyle şaşkın bir tırtılığı yani şey hızlı davranamıyor. <gülüyor> Tam böyle plan yaparken kendini yine Ama başka yani bir yerde buluyor. yani dağıtacak çok fazla da şey var evet, ya etrafta yani. Bu sefer e, bu cebine girdiği kız çocuğunun e, adı da Ayşe. Annesi geliyor Ayşe'yi alıp götürüyor. Bu sefer e, yine bir kapı. Bu bir kütüphane kapısı bu sefer çünkü oraya Ayşe'yle annesinin oraya gitmesi gerekiyor. E, kütüphanede ne olur tabii bir sürü kitap olur. Kır, tırtılın karnı doyar mı? Doymaz. E, yine aradığını bulamıyor ve bu şekilde e, işte sonra tiyatroya gitmeleri gerekiyor. Yine planlar değişiyor. Tırtıl yine oradan kurtulamıyor. Tiyatronun içinde işte e, oyunu izliyor bir yandan. E, Oyun da bana şeyi hatırlattı bir yaz gecesi rüyası sanki Shakespeare <gülüyor> e, çok sevimli tipler var sahnede. E, tırtıl işte kalabalığın içinde insanlarla o oyunu izlerken Ayşe de uykuya dalıyor. E, ve Ayşe ile annesi evlerine dönüyorlar. Tam eve döndükleri sırada Ayşe bir bakıyor ki bir tırtıl. Ee, yaşasın diyor seviniyor benim de besleyebileceğim bir hayvanım var diyor alıyor hemen bir kutuya koy, koyuyor ve sonra neyle geliyor dersin kocaman tazecik bir yaprakla oh. <gülüyor> <gülüyor> bütün o e, koşturmacalı günün sonunda tırtıl yani o kadar gezmeye o kadar kapı ardında yeni şeylerle karşılaşmaya değiyor. Ve mışıl mışıl bir güzel uykuya dalıyor. Yani hakikaten tırtıl zor bir gün geçiriyor ama karnını doyurmaktan önce işte oyundu kütüphaneydi tiyatroydu vesairedeken ruhunu zihnini alabildiğine doyuruyor aslında. Çok yani. görüp geçirmiş bir tırtıl oluyor bir gün içinde. Bir sürü şey görüyor yaşıyor. Dediğim gibi bu bir serinin ilk kitabı. Yakın zamanda çıktı. Bir sonraki kitap sanırım bu ay. Yani yayın evinin arkada yazdığına göre Aralık ayında Özgürlüğünü Arayan Kelebek isimli bir kitap çıkacak. Gelecek senede 2013'ten itibaren de Kelebeğini Arayan Ayşe ve Bulutunu Arayan Su Damlası diye iki kitap daha geliyor. Öyküler birbirine bağlı mıymış? Evet. Yani Tırtıl. ilk kitapta Tırtıl var. İkincide Özgürlüğünü Arayan Kelebek. Bu bizim Tırtıl'ın Kelebek olduktan hmm. sonraki maceralarını anlatıyor. Bu sefer Muhtemelen bu kanatlarda neyin nesi diye <gülüyor> <gülüyor> öyle tahmin ediyorum Artık kanatlarına uyum sağlamaya çalışarak işte e, o özgür bir kelebek olmak için uğraş verecek. E, ondan sonra kelebeliğini arayan Ayşe dede demek ki bizim kelebek almış başını Git, gitmiş, gitmiş. Ayşe <gülüyor> onu aramaya başlıyor. E, kitapların konularından kısaca e, bahsedeyim. Özgürlüğünü arayan kelebek de e, dediğim gibi. ...özgürlüğünü arıyor bu kelebek... ...ve bu sefer pencerelerle karşılaşıyor. Hmm, pencerelerin bir topular, arkasında... ...bir şeyler geçilecek yani. Evet yine pencerelerin arkasında... ...neler var acaba diye... E, ...kim bilir neler görecek. Kelebeğini arayan Ayşe de... ...bu sefer öyküyü... ...tırtıl ya da kelebek işte bizim bu... ...karakterimiz değil Ayşe... ...anlatmaya başlıyor çünkü... ...Ayşe e, tırtılı... ...aramaya başlıyor ve bütün dünyayı... ...doğu, batı, kuzey, güney... ...bütün iklimleri dolaşarak... ...arkadaşını arıyor... ...son kitapta da... E, ...bulutunu arayan su damlasında... ...Ayşe'nin gözyaşı... ...bir su damlasına dönüşüyor... ...o su, su damlasının yolculuğunu izliyoruz... E, ...burada da... ...bulutlarla, farklı farklı bulutlarla... ...karşılaşacak ve... ...mevsimler teması da işin içine giriyor... E, ...kitapların hepsi... Bir, ...hem aynı zamanda bir dizi... ...takip eden öyküler... Bir yandan da e, kitabın yazarı Tülin Kozikoğlu öyle e, tanımlıyor aslında diyor her biri de tek başına ayrı ayrı okunabilecek. Bağımsız birer öykü. Biz daha kitaplar yayınlanmadan bayağı bir ipucu vermiş olduk evet, bu arada. Evet ama e, sabırsızlıkla bekliyorum evet, evet. ben. Hani bu kadarcık bir bilgim var aslında. Içeriğine dair başka da bir bilgim yok ama... ...ilk kitaptan yola çıkarak diğerlerinin de çok sevimli ve okuması keyifli kitapları olacağını düşünüyorum. E, bu kitaplarla ilgili genel olarak... Yani yaşam döngüsünü anlatıyor demek mümkün. Bir dönüşüm Hı -hı. var sürekli. Zaten dönüşümü anlatabilecek en güzel hayvanda tırtıl. E tabii kelebek Yani tırtıl baştan sona tamamen değişim geçiriyor. Ee, o yüzden hani üstüne çok konuşulabilecek bir konu bu. Çocuklarla e, birçok şey konuşulabilir. Bu kitabın e, resimlerinden söz etmek istiyorum. Resimleri e, Burcu Masılvayt'a ait. Ben kendisini daha önceden bilmiyordum. Başka kitaplarda resimlemiş ama e, yani yanlış olmasın sanırım araştırdığım kadarıyla resimlediği ilk resimli öykü kitabı bu. E, resimlerde kullanılan teknik, renkler, işte figürler, yani üstü bu çok hoşuma gitti benim. Yani kitap aslında başlı başına yani bir şey oğlum hani geçenlerde konuşmuştuk ya Fatih Erdoğan'ın e, yazdığı bir şey vardı işte biz niçin gittiğimiz zaman sadece kitap alıyoruz dışarıdaki fuarlardan da <gülüyor> kitap veremiyoruz diye yani kitap verelim işte daha Evet ne yani olacak? burada yok mu ki şans tanısı buradan da çok yani şahane güzel bir şeyler bir çıkıyor demişti yani. Evet yani böyle görmek çok heyecan veririz Çünkü e, yani burada da illüstratörler yok mu var. Ee, ama yeni birisiyle karşılaştığı zaman insan bir de e, böyle bakması keyifli bir kitapla karşılaştığım zaman ben heyecanlanıyorum çünkü e, öykü tamam çok güzel e, üslü öykünün kendi üslubu çok güzel çok e, çocukların sevdiği bir tarzda yazmış Dilin uyaklı cümleler var. İşte yazıların grafik olarak tasarımı okumayı keyifli kılıyor. Hani çok melodik okunabilen bir öyküsü var. Ama öyküyü tamamlayıp bitirdiğinde tekrar başa dönüp resimlerine bakarak bir daha okumak o kitabı. Benim en sevdiğim şeylerden biri bu kitapta da işte bu açılan sayfalarla koskocaman sahneler ortaya çıkıyor. O sahnelerle ilgili işte az önceki örneğim simitçi Hı hı. yani o simitçi orada başlı başına bir tip oturup onunla ilgili konuşabilirsin. Evet evet yani onun bir hikayesi olduğu çok belli mesela yani o e, simitçinin anlatacağı bir şeyler var orada. Evet yani. ya da işte e, kütüphanede bir sürü kitap var işte orayla ilgili bir sürü şey konuşulabilir kütüphaneler hakkında bir konuşulabilir aslında şimdi e, şeye de bakmak lazım belki Lili ve Yedi çocuğuyla Tülin'i biliyoruz evet. ve o kitaptaki Metin nası diyelim metin ekonomisi mi diyelim ne diyelim yani o kısacık hani çok böyle vurucu cümlelerle çok hı hı. Hani kısacık anlatılmış ki çok zor bir iştir evet ee, ama burada mesela metin ne kadar yani tülünün de başka bir yönüyle karşılaşıyoruz bu yeni kitapta evet. diye düşünüyorum yani bir anlatıcı olarak başka bir yönünü bize gösteriyor sanki çünkü çok güzel uzun uzun evet, bu bir masal gerçekten evet. e, okuması dinlemesi keyifli bir masal olmuş e, bugün bu kitapla bu kitaptan Bahse Arma bir kişiye bir evet. dinleyicimize armağan edeceğiz bu yüzden telefon numaramızı verelim ve şarkımıza Şarkımız. geçelim şarkı da böyle bu kitaba yakıştığını düşündüğüm bir şarkı seçtim ve çok eski bir Disney filmi varmış Song of the South diye 1946 yapımı ve animasyonla gerçek karakterlerin Hı -hı. buluştuğu bir film. Orada da böyle bir e, yaşlı bir adam Bird böcek Orman'da Hı -hı. kuşların arasında animasyon kuşların arasında gezerek şarkısını söylüyor. Zippa -di Duda diye bir şarkı. E, telefon numaramız da 0212 343 4040. Bizi arayan ilk dinleyicimiz Tülin Kozikoğlu'nun yazdığı Burcu Whiteın resimlediği ve Red House Gitsin Yayınladığı Yemeğini Arayan Tırtıl adlı kitabı kazanacak. Kind of song, right my oh my, what a wonderful day. Plenty of sunshine in my way. Zip-a-dee-doo zip-a-dee Mr. Bluebirds on my shoulder It's the truth It's actual Everything is satisfactory Zip-a-dee-doo zip-a-dee Wonderful feeling wonderful day Yes sir Zip-a-dee-doo zip-a-dee Oh, my, oh my, what a wonderful day Oh, play sunshine in the wind Zip-a-da-da, zip-a-da-da Mr. Bluebird's on my shoulder It's the truth, mm -hmm. it's actual mm -hmm. Everything is satisfactory. Zip-a-dee-doo-dah, zip-a-dee-ay Wonderful feeling, feeling this way. Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom. Woo! Sure. So loud, you should be proud. E, Tülin Kozikoglu'nun yazdığı Burcu Masul resimlediği yemeğini arayan Tırtıl adlı kitabı e, dinleyicimiz Doğa Megan Wells kazandı. Yayından sonra arayacağız kendisini tebrik ederiz. Şimdi çok önemli bir e, meseleyle ilgili bir kitap getirdim ben. Yarın Engelliler Günü, e, senede bir kere. E, ...engelsizler hatırlıyor olabilir... ...ama engelliler her gün... ...bunu yaşıyor o yüzden çok önemli bir... ...konu atlanmaması... ...gereken bir konu Tabii bu konuda çocuk kitabı... ...çocuk yayını bulmak da çok kolay... ...bir iş değil aslında... <gülüyor> ee, ...en azından bizim buralarda... ...çok kolay evet. bir iş değil... ...ben o yüzden geçen sene yayınlanmış aslında... Bu, ...bir kitap bu onu getirdim... ...desenden çıktı... ...ellerimdeki kelimeler... Ee, ...ellerimdeki kelimelerin... Işte bir çizgi roman bu ee, senaryosu, senaryosunu Benedict Gordon yazmış resimleyen ve renklendirenlerse Malika Fushie ve Lagoon e, resimlenmiş Türkçeleştiren de Özden Tuna ee, şimdi bu şeyde bu Taksim'deki yeni düzenleme falan filan o hikayeler başladı onunla beraber yeniden e, gündemiz tabii çok enteresan şeyler geldi örneğin e, Engellerin Taksim'deki e, metroya ulaşımı tamamen şu anda engellenmiş durumda. Yani burada çok enteresan evet, bir durum. metro çıkışı e, kapatılmış. Yani burada Engelli aslında belediyenin kendisi engel şu anda. Evet. E, ve ortadan kalkması gerekiyor bu engelin. E, nasıl olacak bilmiyorum ama bununla ilgili kampanyada başlatıldığı imza kampanyası vesaire. Ama bu sadece e, bizim ülkemizde engellerin yaşadığı küçük Çaplı bir durum aslında. Yani çok ciddi bir durum. Evet. Ama yani genele baktığımız zaman. Gördüğümüz evet. bir de görmediğimiz neler oluyor. E tabii şimdi mesela işte metrobüs yaptık bilmem ne herkes övünüyor falan. Bir bakıyorsun metrobüse çıkmak mümkün değil. Niye? Çünkü işte merdiven üst geçit. Bizde üst geçit teknolojisi vardır ya akıllara evet. ziyan. Her şey arabaların rahatı içindir falan. Yani işte kaldırıma çıkıp inemezsin. Kaldırıma araba park eder vesaire. Yani, yani metrobüsün zincirli kuyudaki kaldırımına Normal e, hani bacaklarının hiçbir problem olmayan bir insan İnsanın bile zor çıkıyor. Evet. E, oraya hani tekerlekli iskemreli birisi mümkün değil mümkün çıkabilmesi. Değil. İşte yani bu durumda olduğumuz yani bu sefaleti yaşadığımız ve yaşattığımız için ülkece e, çocukların bu konuyla ilgili e, bir kere bir farkındalık kazanmalı. Bu farkındalık lafı da enteresan bir laf ama hani bunu kazanmaları Hı -hı. gerekiyor. Bunun için tabii ki kitaplar önemli araçlardan birisi olmalı. Ve e, ellerimdeki kelimeler de e, işitme engelli e, bir çocukla ilgili. Çünkü hani sadece e, işte fiz yani nasıl diyelim yürümekle ilgili olmuyor engel. E, işte işitme engelli bir çocuğun hikayesi bu da. E, adı Ali. Hı -hı. 6 yaşında e, bir çocuk. Aslında işte ilk böyle sayfalarda bakıyoruz Ali'ye. Ali herkes gibi bir, her, her çocuk gibi bir çocuk. Yani hiçbir e, fark göremiyoruz fakat sonra böyle yakın planlara geldiğimiz zaman kulağında bir şeyler fark ediyoruz. Hı -hı. Meğer bir işte işitme cihazı varmış kulağında bir cihaz varmış vesaire. İşte annesiyle tanışıyoruz işte annesinin üzgün olduğunu öğreniyoruz mesela. Daha doğrusu Ali anlatıyor bize diyor ki Hı -hı. işte duymadığımı bilmek onu her zaman üzüyor. Hı -hı. Sonra da diyor ki bense duymanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bu da beni üzmüyor. Evet. Yani durumu işitme engelli bir çocuk açısından da. Çünkü Ele onun almış normali Çünkü, evet, o aslında. Evet onun normali de o. Yani kitap e, bize iki açıyı birden veriyor. Birincisi hani biz nasıl algılıyoruz ya da nasıl algılamıyoruz, nasıl Hı -hı. fark etmiyoruz yaşanan durumu. Ve e, bu durumu yaşayan kişi nasıl e, hissediyor, neler e, yaşıyor ona Hı -hı. bakabiliyoruz. İşte Ali okula gidiyor. Okulda arkadaşlar var topuyla gidiyor o gün okula. ...ya okula topuyla gelen çocuk kraldır yani evet. söylemem lazım. Ondan sonra e, işte hemen tabii takımlar kuruluyor. İşte çok yakın bir arkadaşı var e, Can. Can her zaman Ali'yi kollayan bir Hı -hı. çocuk ve onunla e, hani diğer çocuklar gibi değil. E, Ali'nin durumunun farkında ve onu umursuyor. Yani Hı -hı. o durumu e, e, Ali için kolaylaştırmaya Hı -hı. çalışan bir arkadaş. E, ve işte... Takımlar kuruluyor maç başlıyor maç tabi çok heyecanlı işte e, ilk golü atıyorlar derken rakip takım da güçlü bir takım tabi onlar da işte bir ara pası kaçıyor oradan kaleye doğru koşuyorlar bir vuruyorlar ağlar havalanıyor falan. öyle yazıyor burada <gülüyor> bir de böyle manga gibi evet, çizilmiş. Evet çok hareketli bir bu evet, var. Evet tipler filan da öyle o yüzden kitap böyle çok heyecanlı taşıyor bizi yani maçın içine giriyoruz bir anda ve derken işte. Tam bizim takım oldu tabii şimdi Ali ve Can'ın oynadığı <gülüyor> takım. Ee, onlar ataktalar. Artık işte Ali ileriye doğru koşuyor. Can tam böyle işte topu Ali'ye atıyor. Ve bağırıyor işte Ali topu işte sen de diye ama. Duymaz. Ali duymuyor tabii yani. Dolayısıyla işte golü kaçırıyorlar. Rakip takım topu kaçıyor, kapıyor ve yeniliyorlar. Işte o zaman Can çok öfkeleniyor. Yani maçı kaybettikleri için bu şekilde falan. Ama derse giriyorlar. Derste işte resim dersi. Ee, öğretmen gelip diyor ki işte. Bu arada tabii Ali sürekli dudak okumak ve işaretlerle, işaretlerle daha rahat, el ile uh -huh. konuşmakta da daha rahat. İşte öğretmen otoportça yapacağız diyor. Herkes e, resim yapmaya başlıyor. İşte Can mesela gidip işte ayağında futbol topu, yani futbol topu olan bir çocuk çizmiş. İşte saçlarının biçimi onları böyle bakmak lazım kitapta. İşte Can olduğunu zaten anlıyoruz. İşte diğer çocukları geziyor, onlar ne yapıyor? Durumu bir de anlamaya çalışıyor çünkü Ali. Uh -huh. Ne oluyor diye. Derken bir e, bakıyoruz... Ellerine böyle boyalı, boyaya buluyor mavi bir boyaya Ali. Sonra e, avuç içlerine bir şey çiziyor başka bir renkle. Yani herkes otoportresini yaparken Hı -hı. o bunu yapıyor. Sonra ellerin içine bakıyoruz. Bir elinde göz var. Hı -hı. Yani çok, çok acayip. Içeridece. Diğer elinde işte dudak, ağız var. Hı -hı. Çünkü ağız okuyor ve hani görerek anlamaya çalışıyor. İşaretleri görerek anlamaya çalışıyor vesaire. Ve öğretmeni bakıyor evet diyor ya bu senin otoportren de bu. Yani ondan sonra işte bahçeye çıkıyorlar. Ee, ne yapalım ne yapalım. Bu arada Can tabii hani e, onun resmine bakmış oluyor filan. Bu öğretmen çünkü diğer arkadaşlarına gösteriyor. İşte bahçeye çıkıyorlar. Ne oynayalım Ali'nin aklına bir fikir geliyor. Ve bir tür sessiz sinema gibi bir oyun oynamaya başlıyorlar. Çocuklar işaretlerle hangi mesleği yapmak istediklerini ileride anlatmaya Hı -hı. çalışıyorlar. Ama tabii yani herkes böyle bir deniyor deniyor filan ama pek olmuyor bir türlü. Derken Ali... Çıkıyor ne yapmak istediğini anlatmak üzere. Ve çocuklar bir anda onu yaşamaya başlıyorlar Ali'nin anlatımıyla. Çünkü Ali işaretlerle konuşmakta hı hı. çok iyi. Yani o anlatabiliyor her şeyi. Ve e, en iyi anlatan Ali olduğu için o oyunu işte Ali kazanmış oluyor. Ve bütün çocuklar da aslında durumu daha iyi kavramış hı hı. oluyorlar aynı zamanda. Vesaire yani bu şekilde de e, sonuçlanıyor. Yani bu e, ellerimdeki kelimeler işitme engelli bir çocuk üzerinden... ...de olsa bize aslında genel bir... Hı hı. ...tablo da çiziyor. Yani bizim... E, ...empati kurma konusunda... ...bir beceri geliştirmemiz evet. lazım. Özellikle bu ülkede. Yani çünkü... E, ...mesela belediye zaten... ...umursamadığı için çok açık yani... ...belediyenin umrunda değil. hani Bunu umursamasını sağlamak zorundayız. Çünkü insanlar zorluk çekiyorlar. Yani burada... E, ...engel dediğimiz şey... Hı hı. bir insanın işte ayaklarının tutmaması, kulaklarının duymaması, gözlerinin görmemesi değil. Şu anda bahsettiğimiz engel doğrudan bizim diğer insanlar evet evet bizim hazırladığımız ya da hazırlamadığımız ortam, bizim işte umursamadığımız durumlar. Yani işte ben o kaldırma inip çıkabiliyorum umurumda değilse eğer burada bir problem var yani bir eksikliğimiz var insani boyutta bir eksikliğimiz hı hı. var. Ve, e, bunun da çok ağır sonuçları var. İnsanlar seyahat özgürlüklerinden mahrumlar mesela. Tekerlekli evet. iskemle ile gitmek durumunda oldukları için. Yani göstermelik işler yapmayı bırakıp artık yani hani böyle şatafatlı şeyler söyleyip büyük büyük rakamlar açıklayıp, Bu geçenlerde Kopenhag'da iklim zirvesinde demişti ya bin kilometre bisiklet yolu yaptık falan diye. Yani böyle şatafatlı cümleler söylemeyi bir yana bırakıp gerçekten iş üretmek yani rantı bırakıp gerçekten iş üretmek gibi. Ee, hani bunu anlatmamız lazım ve bunu anlamamız da lazım yani engel konusu aşılan bir konudur evet. yani engel dediğimiz şey aş, aşılmak için vardır yani onu aşarız hep beraber aşabiliriz mesela evet. bunu ve bu konuyu e, ta en başından en daha küçük yaşta işte çocuklara böyle hani güzel araçlarla verebilirsek yani bu kitap gibi işte geçen sene yine bu tarihte e, Zeynep Cemali'nin Patenli Kız adlı kitabından kız, bahsetmiştik. Evet. Orada da yine, yine işitme, e, işitme engelli. engelli bir kız çocuğunun e, Ama, öyküsünü anlatıyordu. Cimiliano'nun, e, Liao'nun kitabını da unutmayalım bu evet, arada. Keşke Türkçe'ye çevirse evet. e, Seslerin Rengi diye bir İngilizce kitabı yayınlanmıştı onun da. E, görme, görme engelli, engelli e, bir kız çocuğunun öyküsünü anlatıyordu o da. E, yani böyle kitaplarla yani çok etkiliyor. Bir de çizgi roman olması niyeyse daha da... Ee, e, tabii etkileyici bir yanı oluyor. Çok kolaylaştırıyor bana göre. Yani çizgi roman müthiş bir iletişim yöntemi ee, ve bu e, tabii iyi hazırlandığı Hı -hı. zaman yani her şeyde tabii o niteliği aramak zorundayız. Evet. Yani Çizgi roman o anlamda çok iyi e, bir iletişim yöntemi. Çünkü aslında yani çizgi romanı nasıl diyelim bir filmin storyboardu gibi de evet. görmek mümkün ve o akışkanlıkta olabiliyor e, çizgi romanlar. O e, netlikte olabiliyor ve bize çok iyi verebiliyor. İşte burada bir sürü vurgu var kitabın içinde. Yani şu anda benim sözle dile getirmediğim ya da getiremeyeceğim bir sürü vurgu var. Onları işte mimikler, jestler vesaireler Yani sözle anlatmaya kalksak içinde kaybolabileceğimiz bir sürü durum var burada. Pıt pıt pıt çizerin evet. ve renklendirirken tabii renklendirmek de çok önemli. Ortaya çıkardıkları bir durum. Dolayısıyla elimizden gelen her türlü nitelikli iletişim aracını kullanarak engel olmaktan vazgeçmeliyiz. Evet. E, ellerimdeki kelimeler desen, desen yayınlarından, yayınlarından çıktı. çıktı. Gelecek hafta biz yine burada olacağız görüşmek üzere. Hoşça görüşmek kalın. üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesutanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya. Kitap dostu sizin okulu sundu.